Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillazi hadana lihadza wama kunna linetadiya lawla an hadanallah wama tawfiqi bi ga'ti sami illa billah Laqad jaa'at rusul rubbina bil haqq صل على رسولنا محمد صل على طبيبي قلوبنا محمد صل على شفيع ذنوبنا محمد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 Görünmek istedi ol Zat-i Zuhura geldi ol Sultan-ı Ekvan. Muhammed, aleme rahmettir ey can. Anın nurundan oldu cümle imkan. Bu benlikten geçip Hakk'a gidelim. Aziz, serif Benlikten geçip hakka gidebilmek Ümitleri yitirmemek Ümidin ta kendisine Her an, her dem, her nefeste Bir adım daha atabilmek Bir karış bile olsa Aşkın merkezine Ümidin merkezine adım atabilmek. Güzeller güzeli, Güzel Mevlam'ın, Rahmet esmalarının tecelligahı, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı, Ziyaret ile, Bir Medine yapalım istedim bu gece. Rabbimizin esmalarının, Aynası olarak ifade edildiği gibi biraz önceki mısralarda Rabbimizin cemal, afuv, adl sıfatlarının Rauf ve Rahim sıfatlarının tecelligahı olan Bir tanecik aşk elçimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidine, Mescid-i Nebeviye, Medine'sine bir gidip soluk alanım da Ümitsiz kalanlar Ümide ulaşsın Allah Resulü'nün Zahiren doğuşunu değil de Karanlıkları aydınlığa çeviren Mesaj ile doğuşunu Taşıyalım şu andı Şu demli gündeme Ve gidelim Haydi beraber Aşk elçisi Resulullah'ın Yesrib iken, Utanılacak yer iken imanı getirmesiyle imanın gelmesine sebep Olmasıyla Medine yaptığı Münevvere kıldığı Nurlu şehir yaptığı Medine'ye gidelim Olur ki Bizim Yesriblerimiz de Belki Medine'yi münevvere Belki nurlu yer Olur diye Kanların döküldüğü Kan davalarının güdüldüğü yerde alnını secdeye koymasıyla Ravda-yı mutahhar oluşu, cennet bahçelerinden bir bahçe olunan o yerleri biz ziyaret edelim şimdi sizlerle de. Belki oradan alacağımız mesajlar, bugün bu dem şu anda bulunduğumuz ülkemizi, şehrimizi, İlimizi, ilçemizi, evimizi, yuvamızı da belki cennet bahçelerinden bir bahçe yapar ile Bir mesajımızı almak üzere Medine'yi ziyaret edelim Mekke'yi yaşadık geçende geçen sefer sizlerle Mekke'yi yaşamış Kabe'yi görmeye değil, Kabe olmaya gidivermiştik. Umremizi tamamlamış. Şimdi Medine'ye yolculuk vakti geldi. Otelin önüne gelen otobüslerle eşyalar yüklenmiş ve tüm umreciler yerlerine oturmuş durumda. Medine'ye otobüslerle ya da uçakla gideceğiz. Umre zamanı yapılan bu yolculuk, bu ara yolculuk, 450 kilometrelik uzaklıktaki aşk diyarına olacak. Hareket eden otobüsünüz Mekke caddelerinden ağır ağır ilerlerken, otobüsünüzün penceresinden Mekke'ye ve Mekke sokaklarına son bir kez bakıyorsunuz. Doyamadığınız şehirlerin anası olan Mekke'den ve Mekke'nin bağrındaki Kabe'den ayrılıyorsunuz artık. Ve hüzünle ayrılırken Mekke'den Medine geliyor aklınıza. Resulullah geliyor aklınıza. Medine'ye hicretini bildiğiniz sevgilimiz bir tanecik rehberimizin hicretini ve taşıdığı ağır ilahi mesajı düşünüyorsunuz. Otobüsü ya da uçağı beğenmeyen bazılarını duyduğunuzda şefkat ve merhamet bakışlarıyla bakıyorsunuz onlara ve asr-ı saadette bu yolları yürüyerek develerin üstünde haftalarca sürecek bir meşakkatli yolculukla yapan kişileri hatırlayarak onları tefekkür ederek dalıyorsunuz düşüncelere otobüsle gidecekseniz Efendimizin hicretini gerçekleştirdiği otobüs güzergahında ilerlerken o yolları ve bizler için o meşakkatlere katlanan sevgi sultanı bir tanecikimiz Efendimiz'i düşünüyorsunuz sabah çıktıysanız yola 450 kilometre yaklaşık Akşe doğru Medine'de olmanıza sebep oluyor. Ve Medine şehrine girerken Mekke'ye girerken gördüğünüz tabelanın aynasını görüyorsunuz. Buraya yalnız Müslümanlar girebilir. Bu yazıyı görünce Silkeleniyorsunuz. Yazıyor ki Lil muslimine fakat Muslims anli yazıyor. Yalnız Müslümanlar girebilir. Evet. Sadece iman etmiş olanlar. Yalnız iman ile dirilmiş olanlar. İlim, rahmet, ve aşk medeniyeti İslam ile dirilen aşıklar, iman ile tertemiz olmuş temizler girebilir yazısını okuyorsunuz. Medine'ye girmek üzereyken, başta ruhunuzun derinliklerinden gelen samimi dualarla olmak üzere, size tavsiye edilen dualarla selamlıyorsunuz Medine'yi, ve kendiniz için, tüm kardeşleriniz için dualarla, Yesribken Medine olan, utanılacak yerken nurlu şehir olan yere giriyorsunuz, hayatınızda nurlansın diye dualarla. <Gülüyor> Allah'ım. Bana rahmet kapılarını aç. Sana tam anlamıyla bağlananlara lütfettiğini bana da lütfet. Beni bağışla ve merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunanların en iyisi. Ey kalbimizi hidayetiyle açan en güzel, en yüce dost. Senin adınla Resulullah'ın sünneti üzere giriyorum buraya. Rabbim seni seviyorum. Gireceğim yerlere doğruluk ve esenlikle girmemi, çekacağım yerden de doğruluk ve esenlik içinde çıkmamı bana lütfeyle. Güç ve kuvvet ancak sendendir bana yardımcı bir kuvvet ver diye dualarla giriyorsunuz Medine'ye. Medine çevresindeki hurma bahçelerini seyrede seyrede Medine'ye giriyorsunuz. Ve Resulullah'ın Medine'ye girişiyle tüm Medine halkının yollara dökülüşünü, ve hep beraber ağızlarından dökülen el bedru aleyna kasidesini düşünüyorsunuz. Özlemle hayal ediyorsunuz. Otobüslerinizden indiğiniz zaman Mekke'deki tecrübelerinizle birlikte artık hiç kargaşalara yaklaşmıyor. Hata yapanları da affediyorsunuz. Mesajı sorguluyorsunuz. Umre'de yaptıklarınız, Betullah'ta, Kabe'de yaptıklarınız, yedi kat semayı açtınız abenin etrafında yedi şaf yaparak, sonra Safa ile Merve arasında gidip gelerek, sorguladığınız mesajı, sorguladığınız ruhunuzun derinliklerine kadar aldığınız mesajı, ve siz artık, Sevgililer sevgilisinin huzuruna gitmek için can atıyorsunuz. Medine'de bambaşka bir huzur ve rahatlık hissediyorsunuz. Sevgililer sevgilisi sevgilimiz, bir tanecik rehberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada. Cahiliye insanlarını medeniyete, hem de aşk medeniyetine, Nehire su medeniyetine kavuşturmuştu o. Hem de öyle bir su medeniyeti ki su nasıl temizler insanı değil mi? O da insanları su medeniyetine İslam'a kavuşturmuştu. İnsanlığın kaybolmayan ümidi Allah Resulü su medeniyeti İslam'ı getirmişti. İnsanlar maddi, insanlar manevi temizliği öğrenmişti ondan temiz bir toplumun nasıl oluşması gerektiğini hayata geçirerek göstermişti. Kur'an, Allah Resulü'nün hayatıyla, Allah Resulü'nün siyeriyle, yaşantısıyla, sosyal hayatta nasıl uygulanabileceğini aktarmıştı. Allah Resulü de hayatına geçirerek Kur'an ayetlerini, Kur'an'ın ifadesiyle, huluk ül olan ahlakıyla, metal ile alemin olan sıfatıyla Rauf ve Rahim olan şefkat ile şey Has olan örnekliğiyle bizleri temizliyordu hayatıyla ayetlerin nasıl hayatta geçirileceğini göstererek kız çocuğunu diri diri gömecek kadar katı katlar insanlardan Can taşıyan her varlığa, hatta eşyaya dahi şefkatle, merhametle muamele edecek bir Medine toplumu oluşturabilmişti aşk ile o aşk elçisi. Kin, nefret ve intikamın hakim olduğu nice kalplerin yumuşasmasına sebep olmuş, onlardan bir sevgi, aşk ve merhamet toplumu meydana getirmişti karcılığı, çapulculuğu ve fırsatçılığı zirvede olan bir topluma kendisi için istediğini kardeşi için de istemeyi, bencillikten bizliği, kardeşliği yaşatmıştı. Komşusu açken tok gezilemeyeceğine inandırmıştı insanları. Dürüstlüğü, güvenilirliği, aldatmamayı helal kazancı alın terini kul hakkını hak ve hukuku hakkaniyeti eşitlik ve adaleti öğretmişti insanlığından bir haber olan insanlara iyiliği güzelliği hayrı ahlakı samimiyeti olgunluğu takvayı tattırdı insanlara aşkı unutmuş Gaflet bataklığının derinlerinde, en dibinde bulunan insanları, eşkıyaları evliyaları çekivermişti getirdiği İslam mesajıyla. İnsanlara hizmette emanet ve mesuliyet bilincini, ehil olma esasını getirdi. Dayanışmayı, yardımlaşmayı, sosyal adaleti tesis etti ırz, namus, konularında hassas olmayı, iffetli ahlaklı bir toplum kurmayı başarmıştı. İlme, Kur'an'a, hikmete, hakikate ve bilgiye önem vermiş, mescidinin içinde ilk Üniversite'yi, Eshab-ı anılan Aşk Üniversitesi'ni açmıştı. Onları da bizzat yetiştirmişti. Köle ve cariyeler insan olduklarını, kadınlar saygınlıklarını, fakirler sahipsiz olmadıklarını, güçsüzler kimsesiz kalmadıklarını hep ondan, onun uygulamalarından öğrenmişti. Kısaca onlara ve tüm insanlığa insanlığı insanca yaşamayı, Müslümanlığı, medeniyeti, ilmi rahmeti ve aşkı gösterdi. Onlara aşkı öylesine gösterdi ki kapısına onu öldürmek için gelenler bile aşk ile dirilip imanla şerefleniyorlardı. Eşkiyalar evliya alıyorlardı. Şimdi bugün kapısına öldürmek için gelenlerin dirili vermiş olduğu bu aşk peygamberinin inancında. Zulüm, cinayet ve katillerin feyiz kaynağını arayanlar, Kur'an'dan ve Siyer'den bir haber olmasınlar. Kendisine yıllarca zulmeden, kendisine yapmadık eziyet bırakmayan insanlara, güç ve imkanı olduğu halde misilleme yerine sabrı, Mekke'nin fethinde olduğu gibi intikam alma yerine affı, Onda gördü insanlar. Medine'de Yahudi kabirleriyle birlikte oradaki bütün kavimler birbirleriyle savaş içerisindeyken her inançtan insana barışın ne olduğunu gösterdi. Barış kelimesinin ne olduğunu bilmezken insanlar insanlığını ondan öğrendi. Sevgililer, sevgilisi asırlardır süre gelen bir cahiliye toplumunu 23 yıllık gibi Kısa bir sürede Saadet toplumuna Çevirmeyi başarmıştı Allah'ın hidayeti Ve sevgililer sevgilisi Sevgilim Dostum bir tanecik rehberimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliği sayesinde cahiliye döneminde kaba, zorba ve müşrik insanların çok kısa sürede gerçekleşen bu toplumsal değişimle nasıl örnek bir nesil meydana getirdiklerine şahit oldu dünya tarihi. İşte bu sebeple olmalıdır ki bazı usulcülerimiz, şayet Resulullah'ın peygamberliğini ispat için Allah ona hiçbir mucize vermemiş olsaydı bile sadece onun çevresinde bulunan insanların zalimken alim eşkıyayken evliya olmaları o bile yeter demişlerdir yani onun önderliğinde oluşan bu yeni ve medeni toplumun vücuda gelmesi adeta mucizenin ta kendisi olmuştu İşte siz bu düşüncelerle Medine'ye girdiniz bu tefekkürlerle adım atarken medine sokaklarında her adımınızda siyer satırlarında okuduğunuz siyer sayfalarından ruhunuzda hissetmiş olduğunuz mesajları sorguluyorsunuz. Ve adeta siz de Resulullah'la beraber hicret etmiş gibi hissediyorsunuz ve öyle düşünüyorsunuz. Burada hicretinizi tamamlıyorsunuz. Öncelikle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisinde buyurduğu gibi hakiki hicret eden Allah'ın yasaklarını terk edendir. Haramların çekiciliğinden helallerin izzet ve şerefine koşandır anlamındaki hicretini ifade eden o hadisi şerefi düşünüyor. İşte ben de hicret ettim, ben de geldim diyorsunuz. Yani siz bu hicretinizle Mekke'yi ve Mekkelileri terk etmemekte Allah'ın size zararlı olduğu için imtihan olarak haram kıldığı yasakları terk etmektesiniz. İkinci olarak siz ruhen ve zihnen aşk destanlarının yazıldığı asr-ı saadete hicret etmektesiniz. Birkaç günlüğüne de olsa Medine'ye, Allah Resulüne ve Ensara misafir olmaktasınız. Aslında İslam'ın yayıldığı ve yaşandığı iklimde İslam tarihini Resulullah'ın hayatını, sahabeyi yeniden okuma, yeniden anlama ve tanıma imkanı vereceği için Medine ziyaretin önemi büyük. Sevgilimiz Resulullah'ın yaşadığı, dolaştığı, namaz kıldığı mekanlarda bulunmak, O'nun teneffüs ettiği aynı atmosferi teneffüs etmiş olmak, elbette insanın ruh alemini delindi sarsan ve etkilen bir bahtiyarlık. Her ne kadar tarihi doku itibariyle eski Medine'den neredeyse hiçbiriz kalmamışsa da bugün siz orada zihnen, kalben, ruhen 14 asır öncesine hayali bir yolculuk yapıyorsunuz. Ve sanki sahabenin arasındaymışsınız gibi hissediyorsunuz kendinizi. Allah Resulü'nün mütevazi hayatına, mütevazi hayat tarzına inat, Mevcut gökdelenler, yaldızlı yıldızlılık oteller, sınırsız tüketimin yapıldığı çarşılar, modern yapılaşmalar, bu zihni yolculuğun önünde büyük engeller olarak durursa da, siz gönlünüzle gerçekleştiriyorsunuz bu hicreti. Altın biriktiren zenginlerle Ebuzer'in kıyasıya geliştiği mücadelesine inat, bugün Ebuzer çarşısında onlarca kuyumcu olsa da. O iklime hicret edenler, Ebu Zer ve Ebu Derdağları hem görür hem de duyar gönül sokaklarında. Bazen çeşitli ülkelerden gelmiş kardeşlerinizi gördükçe, o sahabeyileri hatırlar, onları görmüş gibi olursunuz. mescid Nebi'nin etrafında kümeleşen ve el uzatıldığında yetişecek kadar yükseklikteki çatısız duvardan, ve kapı yerine örtülerin kullanıldığı iç içe küçük küçük odacıklardan ve daracık sokaklardan oluşan eski Medine aslında sahabenin ne kadar mütevazi ve birbirlerine karşı da ne kadar demli samimi olduklarını da gösteriyor aslında. Yüz yıl öncesini tasvir eden bir Medine maketine göre o günkü yerleşim merkezinin bugünkü mescidin dış alanı ancak kapladığını dikkate alırsak 14 asır önceki Medine'nin sadeliğini ve sıcak komşuluk ve kardeşlik havasını daha rahat anlarız. Onlar saflarına sık tutmuşlardı. Saflarını sık tuttukları için gönüllerde zaferlerden zaferlere koşuyorlardı. İzâc'e Enasrullahi Vel Feth ayeti o yüzden onlara iniyordu. Çünkü onlar saflarını sık tutmuşlardı. Ayrılığı birliğe geçiren Allah Resulü'nün mesajını anlamışlardı onlar. Bu dinde ırk ayrımı yok, bu dinde mevki ayrımı yok, bu dinde üstünlük görünüşte değil, dış simada değil, ''Yakışıklılıkta, çirkinlikte de değil, beyazlıkta, siyahlıkta değil, üstünlük sadece aşkla, aşkla, imanla.'' diyordu ya Allah Resulü. İşte onlar o mesajı anlamışlardı. O yüzden safları evlerinin yapılışında bile sıktı. Namaza sıktı safları. Namazdan camiden çıkınca iş yerlerinde sıktı yine safları. Birbirlerini dolandırmak için değil, Birbirlerini rahatlatmak için konuşuyor, adım atıyorlardı. Evlerine döndükleri yine safları sıktı. Cihat meydanına çıktıklarında yine safları sıktı. Hiçbir şey saflarındaki sıklığı bozmuyordu. Omuzları birbirlerine değmişti. O yüzden Allah Resulü onların önündeydi. Onlar saf saf saflarını sımsıkı tutmuşlardı. Ve 23 senede o yüzden tüm dünya aşk kelimesini duymuştu. Bugün biz de saflarımızı bir sık yapabilsek, Filistinler, Çeçenistanlar ağlamaz, Keşmirler yaşanmaz, Iraklar'a rastlanmaz. Dünyanın hiçbir yerinde ne inanç üzere olursa olsun, Hatta inançsız bile olsa, Hiçbir insan sıkıntı çekmez. Saflarımızı, Saflarımızı bir sık tutabilsek. Tenkitçi değil, Teşvikçi olan aşk elçisi, bir tanecik sevgilimiz, rehberimiz efendimizin gel diyen elini tutup bir savlarımızı sıklaştırsak her şey çok zor olacak. Hiçbir şey içinde geç değil. Bütün bunlara rağmen siz kalbinizle uçar ve zemini kumlardan kaplı kapıları açık Sadece kıble tarafındaki ön kısmı, hurma dallarıyla gölgelendirilen, kıbleye dönüldüğünde sol duvarına bitişik annelerimize ait odaların bulunduğu ve Eshab-ı tahsis edilmiş mekanıyla bir tanecik peygamberimizin o günkü mescidini düşlersiniz. Orada nice vahiylerin öğretildiğini, nice hutbelerin okunduğunu, sahabeyi kiramın orada yetiştiğini, Kısacası Medine'deki medeniyetin orada tesis edildiğini hatırlarsınız. Medine toplumunun kalbi olan bu mescidin İslam medeniyetine nasıl merkezlik yaptığını düşünürsünüz. Ruhunuzla o mescide girer ve sahabenin arasına katılır. Onlarla beraber dinlemeye gayret edersiniz sevgilimiz Resulullah'ın veciz hutbelerini. Başınızın üzerinde adeta kuş varmışçasına dikkatli ve istekli bir şekilde sanki Resulullah oradadır. Dinlersiniz ona. Zihnende olsa Allah Resulü'nün huzurunda olmanın heyecanı kaplar bütün vücudunuzu. Gözlerinizi alamazsınız o ay gibi parlayan, vahyin verdiği aydınlıkla nurlanan yüzünden ve tek tek duymaya çalışırsınız o tatlı mübarek dudaklardan dökülen, hikmet dolu, şifa veren, cennete davet eden hadis-i şerifleri. O anda kendinizin konumunu, durumunuzu gözden geçirirsiniz içinizden. Bugünkü haliyle o gün Resulullah'ın yanında olsaydım acaba Resulullah ile ilişkilerim nasıl olurdu? Ebu Bekir'lerin, Ömer'lerin, Osman'ların, Ali'lerin, Ayşelerin, Fatımaların, Esmaların yanında olsaydım şu anda ben... Acaba Allah Resulü ile aramdaki iletişim ne olurdu? Acaba Allah ile aramdaki bağ nasıl olurdu? Allah ve Resulü sevgisi ağır basan, Allah yolunda, din uğrunda, aşk için... Seni seviyorum Allah'ım, sözünün eksenli etrafımda her türlü fedakarlığa koşan ensar veya muhacirler arasına girebilir miydim? Yoksa, yoksa çıkar, dünya, ganimet, mevki, makam, hırsı, ağır basanlar arasına mı düşerdim diye düşünüyorsunuz, dalıyorsunuz telere dalıyorsunuz mescid huzurlu ortamında alemlere rahmet olarak gönderilen aşk elçisinin kuşatıcı aşk ve rahmetinin atmosferi müminleri hoş bir bahar serinliği gibi sarar Gönüllerini bu maneviyat ortamına ayarlayabilen aşıkların yaşadığı manevi zevkin boyutları tahmin kalıplarına sığmaz dostlar. Tahmin kalıpları telaffuz edecek ifade de değildir bu atmosferi. Anlatılmaz, yaşanır derler ya. İşte aynen öyle. Bu manevi atmosfer ruhen en kirli insanları bile bir çırpıda arıtabilecek güçtedir. Ancak bu atmosferi soluyabilmek için gönüllerin bu atmosfere ayarlanması gerekmektedir. Kibir gurur, kendini beğenmişlik, başkalarını küçük görme, gösterişli, bencil olmak, kin, nefret, haset, yalan, dolan gibi dalgalarla hiç tutmuyor Rasulullah'ın Mescid-i Nebevi'nin frekansları. İşlenen günahlardan doyalayı duyulan pişmanlık, tövbe, istiğfar, yapılan kötülüklerden ötürü duyulan mahcubiyet, ihlas, sevgi, samimiyet, içtenlik manen arınma tutkusu ve günahlara dönmekten ateşe girmekten kaçar gibi kaçmak Allah Resulü'nün frekansı işte bu Mescid-i frekansı bu bu frekansı tutturanlar o mescidin içinde bulunan rahmet kokusunun mesajını alıyorlar günlerine Müminler denizinde bir damla olmanın heyecanını yaşayanların ve bu denizin bir damlası olmayı nasiplerin en büyüğü sayanların frekansı tutarken, müminlerin derdiyle dertlenmeyen, kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen, komşusu açken tok yatan ve Allah için sevmeyenlerinki ise tutmuyor. günahlardan arınarak annesinden doğduğu gibi günahsız hale gelmek ümidiyle yola çıkan insanların bu kutlu yolculuklarının, Efendiler Efendisi'nin mescidini ziyaret bölümü, manevi hazın en yoğun tadıldığı kısımlardan biridir sevgili dinleyiciler. Ancak bunun için Allah Resulü'nün getirdiği değerlere karşı susuzluktan çatlamış toprağın ince ince yağan yağmura karşı özlemi gibi bir özlem, ve tutkuya sahip olmak gerekmektedir. Bu değerlere karşı böylesine bir özleme olmayanlar söz konusu ağzısı yeterince tadamayanlardır ve tadamayacaklardır. Çünkü bu medeniyet ilim, rahmet ve aşk medeniyetidir. Kalbi imanın vermiş olduğu samimiyetle aşka, takva diyoruz ya işte ona açık olanlar içindir. Müzik Ve sonra sevgilimiz bir taneciğimiz Resulullah'ın yaşam standartının sistematik adı olan sünnete uymanın sadece şekilde kalan salt bir taklit olmadığını şekil ile birlikte özün yakalanması olduğunu her yer ve zamanda uygulanabilecek nebevi ilkelere uyumak demek olduğunu düşünüyorsunuz. Sünnetin Mekke'den Medine'ye, medeniyete, Nihayetinde aşka giden nebevi yol olduğunu, diğer bir ifadesiyle Hicret'in bir ilim, rahmet ve aşk medeniyeti projesi olduğunu hatırlıyorsunuz. İlim, rahmet ve aşk medeniyeti projesiydi Hicret. Nerede ve ne zaman yaşarsanız yaşayın, medeni bir aşk eri olmayı öğretir sünnet. Hicret etmek isteyenlere hicret kapısını gösterir. Sünnet Emanet, ehliyet, adalet, hakkaniyet, samimiyet, dayanışma, yardımlaşma, kolaylaştırma, kardeşlik, temizlik, iyilik, dürüstlük, hoşgörü, sevgi, saygı, faydalı olmak, ahlakilik, olgunluk, örnek ve önder olmak, sosyal olmak gibi hem Kur'an'da vurgulanan ahlaki öğretiler hem de bizzat sevgilimiz bir taneciğimiz Resulullah'ın altını çizdiği ahlaki değerlerle temiz bir toplum, medeni bir toplum oluşturabilmektir sünnet. Bu duygu ve düşüncelerle kendi durumunuzun bir muhasebesini yaptıktan sonra söz verirsiniz kendi kendinize adeta. Allah Resulü'nün tatlı ellerinden tutarak biat edermiş gibi Hücura Suresinin 1. Ali İmran 31, Furkan 27, Ahzab 21. ayetleri düşünerek biat edersiniz ve ruhunuzla haykırırsınız. Hiçbir şeyi Allah ve Resulü'nün önüne geçirmeyeceğime Allah ve Resulüne itaat edeceğime, bundan böyle bütün hayatımda Resulullah ile birlikte yoldutacağıma, onu kendime güzel bir örnek edineceğime söz veriyorum, onun elinden tutup dünyada, dünyada, dünyada huzurun merkezi İslam'a, ahirette de sonsuz mekan, sonsuz aşk diyarı cennete gideceğime, Allah Resulü'nün vahyin hayata geçirilişi olan sünnetine tabi olmak ile gel sesine tabi olacağıma söz veriyorum der ve biat edersiniz adeta orada o demde. Ve Resulullah'ı ziyarete varırsınız içeri. Selam kapısından girersiniz ve yaklaşık 150 adım sonra sola dönersiniz. Ve tam karşınızda Solunuzda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Resulullah'ın huzurundasınız artık Ona olan özlem ve hasretle selam veriyorsunuz Bana verilen selamları mukabelede bulunurum buyurduğu sözü hatırlıyorsunuz Selam veriyorsunuz bir taneciğiniz Resulullah'a As-salatu ve as-salamu alayke ya Rasulallah As-salatu ve as-salamu alayke ya Habib Allah As-salatu ve as-salamu ya As salatu ve Es salatu ve selamu aleyke ya khatemen nebiyyin. Es ve selamu aleyke eyyuhen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Salat, selam, sen olsun. Özlediğim, izinden gitmek için Gayretler sarf ettiğim... Bir tanecik efendim... Selam olsun sana. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun... Ya Resulallah. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun... Ya Habib Allah. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun... Ey alemlere rahmet olarak gönderilen, Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun, ey peygamberlerin efendisi. Allah'ın rahmeti ve selamı üzerine olsun, ey peygamberlerin sonuncusu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun, ey nebi. Allah'ın rahmeti ve selamı sana, aile ifradına, eshabına, ehli beytine, diğer peygamberlerine. Ve Allah'ın salih kullarına ''Seni seviyorum ya Resulallah'' deyip Allah'a olan imanlarıyla sana bağlı olan insanlara selam olsun. Ya Resulallah, Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Eğer onlar kendilerine zulmettiklerinde sana gelip Allah'tan bağışlanma dileselerdi... ''Ve sen de onlar için istiğfar etseydin, şüphesiz Allah'ı tövbeleri çok kabul eden ve çok rahmet eden bulurlardı.'' buyurduğu ayetini duydum. ''Ben günahlarımdan dolayı bağışlanma dileğiyle Rabbime şefaatçi olman için geldim.'' ''Şahadet ediyorum ki, senden Allah'tan başka ilah yoktur.'' ''Şahadet ediyorum ki, sen onun elçisisin.'' Şehadet ediyorum ki Sen peygamberlik görevini yaptın Emaneti yerine getirdin Ümmete Samimi davrandın Rabbinin yoluna Hikmet ve güzel öğütle çağırdın Ölüm sana gelinceye kadar Allah yolunda insanları aşk ile diriltmek için cihad ettin Ümmetinin elçisi olarak Allah seni en üstün şekilde mükafatlandırsın Allah'ım Ona yakınlık Yücelik ve yüksek dereceler ver. İndirdiğin kitaba iman ettik ya Rab. Gönderdiğin peygambere uyduk. Bizi şahitlerden yaz. Kim ölümümden sonra kabrimi ziyaret ederse, beni hayatında ziyaret etmiş gibi olur hadisiyle bir başka dalarsınız ötelere. Burada bu konuyu bu sözlerle noktalamak en uygun olur. Çünkü seven, sevdiğiyle saatın nasıl yaşarsa Allah' Resulü'nü o şekilde dualarla salat selamlarla kalbinizden geçirdiğiniz tefekkürlerle dalarsınız gidersiniz öteleri. Sonra iki adım ilerler Hz Ebubekire ve Hz Ömer'de e selamlar Şükranla minnetle ve imrenmekle selamlarsınız onları. Artık en büyük sevgili Allah'a, en büyük sevgilisinin Resulullah'ın huzurunda dualarla vaktinizi geçiriyorsunuz. Ve sonra İslam tarihini, siyeri adım adım yaşamak adına damla damla yaşamak adına dolaşıyorsunuz Medine sokaklarını. Mekke'de Kabe gibi olmak için gittiniz ya Mekke'ye Kabe'ye Arındınız ya Tavaf ile kat göğe yükselip namaz ile miracınızı gerçekleştirdiniz ya Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinizle Medine'yi ziyaretinize de mesajı tekrardan diri tutuyorsunuz yüreğinizde Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan, Tayland'dan, Kore'den, Japonya'dan, Pakistan'dan, Afganistan'dan, Yemen'den, Arabistan'dan, İran'dan, Irak'tan, Yeni Zelanda'dan, dünyanın her yerinden gelen mümin kardeşlerinizle birleşiyorsunuz. Hep beraber biatınızı tazeliyor, Allah Resulü'nün huzurunda yeniden biat ediyor ve geri dönüyorsunuz memleketinize ama bu sefer farklı bir dönüşte dönüyorsunuz. ''Gel, gelmek için gel'' sözünün dillendiricisi olan Allah Resulü'nün sözüne uyumuş durumdasınız artık. Ve şimdi dönüyorsunuz başkalarına da ''Gel'' diyebilmek için. bir Biyatınızı tazelediniz, artık her biriniz bir Muaz bin Cebel gibi, bir Mus'ab bin Umeyr gibi Yesripleri Medine yapmak için geri dönüyorsunuz. ''Selam olsun Yesripleri Medine yapanlara.'' haramların çekiciliğinden, helallerin izzet ve şerefine hicret edebilenlere, Mekke'den, Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine hicret edebilenlere, mesajı sorgulayanlara, tüm mümin kardeşlerini, saflarını sıklaştırıp, en nice dost Allah'a gitmek adına sevenlere, selam olsun Nefs Mekkesi'nden, Gönül Medine'sine, Hicret edenlere, dualarımızdasınız. Dualarınızda da olabilmek bizim için en güzel şereftir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatüm.